Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu selam Ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Geçen dersimizde Son olarak <gülüyor> Salih Aleyhisselam'ın Davetini kabul etmeyen Bunu reddeden Kimseler arasından en azılı 9 kişinin yeryüzünde ıslah etmemek üzere hiçbir şeyi düzeltmemek üzere ellerinden geldiği kadar ifsad eden kimseler olarak Salih Aleyhisselam'ı öldürmek baksadıyla tuzak kurduklarını onu öldürmeye çalıştıklarını ifade eden ayet-i kerimeler üzerinde durmuştuk. 48. Bekır dokuzuncu ayet-i bunlar. Burada dolaylı olarak hak ehline hakkın taraftarlarına şu ifade ediliyor. Nasıl ki Salih Aleyhisselam ve diğer nebiler karşısında onların davetlerini kabul etmeyip onların alışa geldikleri cahili hayata itiraz etmelerine o fesadı bozukluğu bozalt, düzeltmek istemelerine karşı çıkanlar olduysa bu ey müminler dünya devam ettiği sürece devam edecek bir örneklendirmedir bir hayat tarzıdır. Yani kıyamete kadar hakkı temsil eden ve hakka sarılanların karışısında batılı güçlendirmeye onu ayakta tutmaya çalışan kimseler bulunacaktır. Bunlar sadece var olmakla kalmayacak aynı zamanda varlık sebepleri olan. Hakka ve hakikate düşmanlığın gereğini de yerine getirecekler. Buna bir şahıs örnek olmak üzere Cenab-ı Allah bu işaret ettiğimiz 48 ve 49. ayet-i kerimelerde bir şahıs örnek verir. Medine'de o şehirde yani 9 kişi vardı. Fesat çıkartırlardı yeryüzünde ıslah etmezlerdi. Haliyle fesat çıkartan her zaman fesat yapmaması düşünülebilir. Yani bazı hallerde bazı şeyleri düzgün yapabilir. Ama bunlarda bir şeyleri düzgün yapma özelliği yoktu. Çünkü ayet-i kerime Özellikle bunu vurguluyor. Sadece bu dokuz kişi yeryüzünde fesat çıkartıyordu demekle yetinmiyor ayet kelimesi. Fesat çıkartıyorlardı üstelik ıslah da yapmıyorlar. Düzgün bir işleri yoktu. Küfrün kodamanları, ileri gelenleri elebaşıları daima büyüdü. Onların hegemonyası altında olanlar şu veya bu sebepten dolayı esas maksatları o olmasa bile bazı hallerde iyi şeyler yapabilirler diyor. İyi güzel kötü olmayan en azından fesad olmayan bazı işler yapabilirler. Ama özellikle bu dokuz kişi dolayısıyla bu dokuz kişinin emsali. Bütün gayri İslami sistemlerde, nizamlarda, toplumlarda o sistemleri ayakta tutan ileri gelenler fesatla uğraşmaktan ıslah olacak işler yapmaya asla vakit bulamazlar. Mümkün değil. Ayet-i Kerime'de işte bu ve la yuslihun yani biz ilk anda insan zannediyor ki fesat çıkartıyorlardı ıslah yapmıyorlardı. Kasıt ona vurgu yapmak değil. Kasıt ona ileri gelen müfsidlerin ıslah yapma, düzgün iş yapma, doğru iş yapma gibi bir meselelerinin olmadığına ve faraza yapmak isteseler bile esasen İfsatları dolayısıyla, ifsatla aşırı derecede meşgul olmaları dolayısıyla ıslah yapacak vakit bulamadıklarına işaret ediyor. Bunlar fesat çıkartıyorlardı, ıslah etmiyorlardı. Öyle ya. Kendilerine hakkı getiren, doğruyu getiren bir peygamberi öldürme planını kuracak kadar Fesat peşinde olanlar ne zaman ıslah yapacaklar? Ne zaman ıslah yapacaklar? İşi gücü Müslümanın inancını ifsad etmek olan İşi gücü Müslümanın hayatını ifsad etmek olan İşi gücü İslam'ı yaşamak isteyen herkesin önünde Her türlü engeli çıkarmak isteyen Bir Beşeriyete hakim olan bir Siyonist ve Haçlı düzeni vardır bugün dünyada. Bunlar bizi ve hayatımızı, hedeflerimizi, gayelerimizi ifsad etmekle uğraştıklarından ötürü düzgün bir iş yapmaya asla vakit bulamazlar. Bunu ifade yerindeyse Allah'ın dininden habersiz kızıl derili bile almamış. Değil mi? Denizin ortasında diyor iki balık birbiriyle kavga ediyorsa oradan bir Amerikalı geçmiştir. Budur. Budur. Bu topraklar yüz seneden fazladır bir türlü huzur bulmadı. Niçin? Çünkü ıslah etmek üzere gelmiş bir dinin müntesiplerinin kurdukları devam ettirmek istedikleri ettirmekle memur oldukları ilahi bir nizamı ortadan kaldırmak için savaşıyorlar. Mücadeleleri o. Onların hedefi ayet keribede de belirtildiği gibi la yezalun kum, hatta yurdukum an in istatau Onlar güçleri yetse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmaya ara vermeyecekler sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmaya ara vermeyecekler. Onu yapamazlarsa sizi öldürecekler. Salih aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Resulullah aleyhisselatü yaptıkları gibi İslam tarihi boyunca İslam'ın ileri gelen alimlerinden yöneticilerine varıncaya kadar suikastlar tertiplendi. Kimisinde kendileri açısından başarılı oldu, kimisinde olmadı. Halen devam ediyor. Tarih sahnesinde değişen bir şey yok. Aynı oyun sahnelerini duruyor ve sadece o oyunları oynayanlar değişiyor. Budur. Ve çok büyük tiyatrolarda sahneler böyle döner sahneler vardır, alttan döner sahneler vardır. Aynen bizimki de böyledir. Tanıyor. buradan giriyor, öbür taraftan gidiyor, rolünü bitiriyor, gidiyor. Öbürü geliyor, öbürü geliyor. Aynı oyun sahneleri duruyor. 100. oyun, 500. oyun, 600. oyun devam ediyor. Salih Aleyhisselam'ın misyonunu, Salih Aleyhisselam'ın kendi tabirimizle söyleyecek olursak Risaletini, mesajını, beşeriyete taşımak durumunda olan herkesin ve herkesin karşısında çıkan bu hadisedir. Yani yeryüzünde ıslah etmeyen hep fesat çıkartanlar, ıslahın peşinde olan, ıslahın bayraktarlığını yapan, ıslahın sorumluluğunu omuzlanan, ıslahın gereklilerini yerine getirmeye çalışanları, ortadan kaldırmak için, hileler, tuzaklar kurarlar, kurmuşlardır, kurmaya devam edecekler. O halde, ümmet, Savaşı ne zaman kaybeder veya kaybeder kaybetmek kertesine gelir? Ne zaman sansa ki düşman uyuyor ben de silahlarımı bıraktım o zaman ümmetin işi bitti biter. Uhud yenilgisi büyük bir yenilgiydi. Fakat... Peygamber Aleyhisselam biliyorsunuz Uhud'dan döndü. Üstünü başını yıkayacak. Cebrail Aleyhisselam geldi. Savaş kıyafetleriyle. Peygamber Aleyhisselamın gördüğünü söylüyor, dili bizi anlatıyoruz, Biz anlatıyoruz. Ya Muhammed diyor, sizler savaş elbiselerinizi üstünüzden çıkardınız mı? Evet diyor. Halbuki biz melekler vallahi üzerimizden savaş elbisesini çıkarmadık diyor. Haydi onların üzerine git diyor. Peygamber aleyhissalatü selam derhal münadisini çıkartıyor. Uhud'da bizimle katılanlar dışında hiç kimse katılmamak üzere. Ya çünkü Uhud'un safları arınmıştı. Onların dışında hiç kimse bize katılmamak üzere derhal ama onların katılanların hepsi derhal savaşa çıkıyoruz. Hamraül Esed gazvesi odur. Hadiste anlatılıyor. Yaralı sahabiyi bazı sahabileri iki arkadaşı her birisi bir kolundan sürükleyerek götürüyor. Bu nedir? Ümmet diriliğini kaybettiği anda davayı kaybeder. Ümmet diriliğini kaybetmemeli. Biz kaybettik diriliğimizi onun için kendimizi de kaybettik. Savaşı da kaybetmek durumundayız maalesef. Mesele burada. Mesele burada. Yani çok enteresan değil mi? Uhud gazvesi İbretlerle dolu bir gazvedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının tamamı öyledir ya. Bizim ata sözümüze geçmiş, su uyur düşman uyumaz. Aynen bu böyledir. Düşman uyuyince sen hiç uyuyamazsın. Uyumamalısın. Uyumamalısın. Biz asırlardır horul horluyduk. Horlamalarımız arşa alaya çıktı. Yakışır mı bu bize ya? Öyle olmaz. Bari uyanalım artık. Ümmet uyanmak zorundadır. Kendisine gelmek zorundadır. Her şeyiyle kendisine sahip olmak zorundadır. Saflarını tertemiz etmek, arındırmak zorundadır. Uhud'a katılanların en güzel özelliği, en önemli özelliği, Allahü Teala'nın onları saflarını münafıklardan arındırmasıdır. Münafıklar korkularından, şeylerden, kendiliklerinden çekip gittiler. Önceleri Müslümanların bir kısmı üzüldüler. Halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? La uyanu fi kum mazadukum illa kabalat eğer onlar sizin aralarınızda kalmış olsalardı sizin ancak maneviyatınızı zayıflatırlardı. Abdullah bin Übey bin Selül ve münafıklar ne işe yarayacaktı ki? Ne faydaları olacaktı ki? E buna benzer. Onun için Uhud'dan hemen sonra Hamraül Asa'da e gidilmesi ümmetin çok diri her zaman için dinç kendinde ve tıpkı bu ayeti kelimeyi kerimeyi sonuna kadar yaşayarak hazır olması lazım. Ve a'iddu lehum bestatahtun min kuvve. O kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar güç hazırlayacaksınız. Kendiniz hazırlayacaksınız onlardan güç almayacaksınız. Hayatî kelimeleri harfiyen okuduğumuz zaman sorumluluklarımızı daha iyi anlarız. Ya, siz hazırlayın diyor. Paranızı vererek, petrolünüzü vererek, dolarınızı vererek almayın. Yani verirseniz veya al da. Çünkü o zaman size satacakları vakit hem paranızı alacaklar, hem kendilerine ve düşman, kendi müttefiklerine karşı kullanamayacağınız silahları verecek. Olması gereken de budur tabii kendini ne koruyacak yani adam silah öğretecek sana verecek gel beni öldür diyecek bunu hangi akıl kabul eder ya böyle bir şey olmaz o halde İslam ümmetinin şimdiye kadar yaptığı yanlışlıklardan bir tanesi de her konuda olduğu gibi askeri konularda da gavurlara güvenmeleridir gavurlara dayanmalar. Kıbrıs çıkartmasında işte Azabızda yaşayanlar var. Bunu gördük. Uçak pekerleklerini bile bize, lastiklerini bile bize vermediler. Arkasından da senelerce ambargo uyguladılar. Her şeyimizle kendimize sahip olacağız. Kendimize sahip olacağız, coğrafyamıza sahip olacağız, zenginlik kaynaklarımıza sahip olacağız... Karamıza sahip olacağız, denizimize sahip olacağız, havazımıza sahip olacağız. Bu budur. Ümmet böyle ağakta kalır. Evet, inancımız işin başı. Fakat inancımız bize bunlara da sahip olmayı emrediyor. Budur. Ehemmiyetli budur. Onun için diyor ki, bu dokuz kişi fesat çıkartıyorlardı, ıslah yapmıyorlardı. Ve bunun için plan kurdular. Dediler ki biz geceleyin ona ve ailesine bir baskın düzenleyeceğiz. Sonra da onu biz öldürmedik diyeceğiz. Öldürülmesine tanık olmadık diyeceğiz. Muhakkak biz doğru söylüyoruz diyeceğiz. Fesat çıkartıp ıslah etmeyenler komplolarını her zaman için ıslah gibi göstermenin yollarını da ararlar. Öyle ya. Geldiler, İngilizler Hindistan'a çıkartma yaptılar, sömürmeye başladılar. Niçin geldiniz ya diye sordular. Kurguluyoruz, kişinin hakikati bu. E, niye geldik? Siz geri kalmışsınız, biz size medeniyet getirdik. Hollandalılara, Endonezya'ya, Filipinlere vesaireye çıktılar. Niye geldiniz? Siz vahşisiniz, sizi medeniyet etmeye sevmedi semedilir bu kültür o kadar işlemişti ki biz küçükken Amerikalı'nın karşısındakiler kim olursa olsun vahşiydi bizim şeyimizde. Bakın kültürünü nasıl aktarıyor biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Böyle aktarıyor. Odur. Vahşiler değil seyrettiğimiz bütün o zaman için sinemalarda gördüğümüz bütün yabancı filmlerde daha yaşımız 7-8-10. Amerikalı iyiydi, ömürleri vahşiydi. Vahşiydi. O zaman için böyle resimli onların hazırladıkları romanlar vardı. Çizgi romanlar bilmem neler falan filan. Onlardan hep An Ben Kızılderili'nin her şeyi talan edilmiş garibimim. O vahşi oluyor, Amerikalı medeni oluyor. İşin esası bu. Onun için kendilerini daima sureti haktan gösterirler. Biz size medeniyet getirmeye geldik. İlk Bağdat, Burçlar zamanında 90'lı yılda Bağdat'ı işgal ettikleri zaman da öyle demişlerdi. Irak'ta demokrasi yok, biz Irak'a demokrasi getirdik. Allah sizin de demokrasinizin de belasını versin. Ne demokrasi getirdiler değil mi? Görüyorsunuz. Ha, şimdi o demokrasiyi bize de getirmek istiyorlar. Getirmek istiyorlar, devam ediyorlar. Ha. Hiç bu işin lambicimi yok. İslam'dan uzaklaştık, İslam'ı terk ettik bu hale geldik. İki kere iki dört. Şimdi bir iki kere iki dört daha bir gerçek. Bu halden kurtulmanın yolu da tekrar İslam'a dönmektir. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Başka yolu yok kardeşim. Seni öldürmek isteyen, senin hayatına, tarihine, medeniyetine, kültürüne, inancına, zenginlik kaynaklarına, her şeyine, düşman olanın seni ayakta tutacak bir şeyler vermesi mümkün mü? Mümkün mü? Biz Müslüman ümmet, Ümmet olarak cinnet geçirdik. Meşhur tabiriyle cellatlarımıza aşık olduk. Bunlar bizim cellatlarımız. Biz bunlardan hayır bekledik. Medet bekledik. Medeniyetlerinden, uygarlıklarından, sistemlerinden, demokrasilerinden, laikliklerinden, şunlarından, yasalarından bilmem nelerinden hayır bekledik. Medet bekledik. Seksen yıl, 90 yıl öncesinde efendim, batı Hıristiyan olduğu için ilerledi. Haydi biz de dinimizi değiştirelim diyecek kadar hain, dangalak bizimle alakası olmayan ahmaklar çıktı. Şimdi şey bu. Celladına aşık olmanın manyaklığın en daha riskası bu. En ileri derilir. Şimdi isme söylenmese bile üç, üç aşağı beş yukarı münevver diye geçinen ortalıkta Kol gezen, hatta hatta bazen İslam adına konuştuğunu zanneden kimselerde bile aynı hastalık var. Akif, yüz sene önce çok doğru söylemiş, Allah rahmet eylesin. Müthiş bir benzetmeyle, daha önce de belki okumuştu. Çiğnenmek istemiyorlarsa seylâb eyyama, yeniden rücu etsinler, sadr İslam'a diyor. Seylab eyyam günlerin getirdiği sel. Eğer diyor günlerin yani çağın getirdiği bu selin altında kalmak ve boğulmak istemiyorlarsa yeniden sadr-ı İslam'a yani asr-ı saadete İslam'ın ilk dönemlerine yeniden dönsünler. Tekrar Kur'an'ı yeniden nazil oluyormuş gibi Muhammed aleyhissalatu vesselam bu Kur'an'ı bu ümmete tatbik etmek üzere mücadele veriyormuş gibi Kur'an'ı idrak edecekler. Bunu ayet ayet ruhlarına, toplumlarına iliklerine varıncaya kadar sindirecekler. Hakim kılacaklar ve dirilecekler. Bunun başka yolu yoktur. Başka yolu yok. Islah iddiasında fesat çıkartanlara ancak gerçek manada Allah'ın ıslah edici dinine sahiplenenler karşı koyabilir ve onları geriletebilir. Onların faydasına olmak üzere de gerçek ıslahı ancak onlar sağlayabilirler. Bu ayeti kerime ile alakalı birçok tefsir kitaplarda fıkhi bir takım meseleler de gündeme getirilir. Mesela hukuken karineye dayanarak hüküm verilir mi? İşte kasam edilen katili belli olmayan maktüllerin durumları nedir gibi meseleler. Bunları gerek fıkıh kitaplarında gerek bu gibi hususları uzun uzadıya açıklayan tefsir kitaplarında malumatını bulursunuz. Biz konumuza devam edelim. Peki ne oldu? 50. ayeti kerime Estaizu billah وَمَكَرُوا مَكْرًا makra, مَكْرًا hum la يَشْعُرُونَ Onlar için tehdit bizim gibi İfade ise kurulan koplularla bu hale sokulmuş bir ümmetin fertleri için de bir tesellidir. Diyor ki وَمَكَرُوا مَكْرًا Onlar böylelikle bir tuzak kurdular. وَمَكَرْنَا مَكْرًا Biz de onların tuzaklarına mukabil tuzaklarına karşılık bir başka tuzak kurduk. Yani tuzaklarını boşa çıkardık. وَهُمْ la yeshurun, Onlar da farkında değiller. Onlar için tehdit olan tarafı şu sizin bu ey emperyalistler Amerikasından İsrail'ine kadar ve onların ellerindeki zavallı kuklalar bu oynanan oyunu iyi sağlam bir oyun sergiliyoruz diye zannediyorsunuz. allah Teala sizin bu oyununuzu boşa çıkartacaktır. Ve siz farkında değilsiniz. Şimdi aziz kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Allah kaderini dilerse hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın istediği gibi icra eder değil mi? Bu kudrete sahiptir. Fakat Cenab-ı Allah'ın sünneti böyle cereyan etmiyor. Cenab-ı Allah Kanunlarını, sünnetini, takdirini, kazasını ve hükmünü irade sahibi ve bizi imtihan ettiği, imtihan ettiği biz kulları vasıtasıyla icra eder. Onların bu hilelerinin yani şu kadar asır önce Salih aleyhisselama tuzak kuranların hilelerini boşa çıkartan Allah, şu 21. asırda Amerika'nın ve onların yandaşlarının Siyonizmin ve yandaşlarının her türlü oyunlarını tezgahlarını hile bazlıklarını, bazlıklarını boşa çıkartacaktır. Fakat Cenab-ı Allah'ın semadan azap gönderdiği dönem kapandı. O halde o tuzakları ve hileleri boşa çıkartacak için, çıkartmak için kullanılacak vasıta kimdir? Müminlerdir. Allah'ın dinine iman eden müminlerdir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle oldu. Onun hayatında da böyle oldu. İslam alimleri derler ki Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerinden de istinad ederek derler bunu. <gülüyor> Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamdan sonra semadan gönderdiği afetlerle toplumları helak etme hükmünü ne yaptı? Sona erdirdi. Toplumların veya inançların veya hakimiyetlerin veya medeniyetlerin tabi El değiştirmesi, yer değiştirmesi artık Allah'ın kullarının, Allah'ın dinini yaşayıp yaşamamaları ile alakalı olarak ilahi sünnete uygun olarak devam edecektir. Dolayısıyla bu ümmetin şu sıkıntılı hali daha ne kadar devam edecek bilemeyiz. Fakat kesin olarak inandığımız hakikat şudur ki, her geçen gün küfrün ve küfrün hakimiyetinin zevali son bulacağı zaman yaklaşıyor. Dinin, imanın, İslam'ın hakimiyetinin kemaline doğru giden adımlar fark edilse de edilmese de. Sesleri, ayak sesleri duyulsa da duyulmasa da adım adım geliyor. Bu budur. Buna imanımızı pekiştiren Kur'an-ı Kerim'den olsun, tarihten olsun birçok deliller var. Birinci ayet-i kerime şu olsun. Gibi çok ayet. Ve tilkel ayamu nudawiluha beynen ve O günler var ya biz o günleri diyor ayet-i kerime insanlar arasında dolap gibi döndürür durur. Bu döndürme hadisemizi ancak ilimde derinleşmiş gerçek alim kimseler idrak eder. Bu aslında Cenab-ı Allah'ın sünneti gereği toplumların hayatına egemen kıldığı kanuna bir işarettir bunu akledeceğiz. Bu bir. Üzerinde durmayacağız. Belki başka zaman bugün usularda da biraz açıklama yaparız inşallah. İki. Bakara suresinde ortalarında çok ibret verici bir hadise var. Bir kıssa anlatılır. Estaizu <gülüyor> billah Evkellezî merre ala qaryetin ve hiye haviyetun ala uruşe Ennâ bu hâzihil بعد ba'de mevtihe illâkîn. Bir de diyor, şu kişiyi hatırla. Tavanları, duvarları üstüne çökmüş, bir kasabanın yanından geçen bir kişiyi hatırla diyor. O, o kasabanın o harabe virane halini görünce, acaba Allah, Ölümünden sonra bu kasabayı tekrar diriltecek mi diye sordu diyor. Allah onu yüzyıl süreyle öldürdü sonra diriltti. Ona dedi ki sen kendi dirilişini göremedin ama merkebine bak. Kemikleri nasıl bir araya getiriyoruz? O kemiklere sonradan nasıl etki ediyoruz? Yiyeceğine bak. Bozulmamış ve tadı değişmemiş diyor. O zaman kendisine geliyor o Salih kul. Şimdi ben bazen diyorum ki Allahu alem tabii. Ya Rabbi bu ümmetin ölümünün üzerinden 100 sene ya geçmek üzeredir ya biraz sonra geçecektir. Ne kadar bilmiyorum. Tabi bu ölüm noktamız ne da Allah bilir. Hilafetin kaldırılması mıydı, şeriatın kaldırılması mıydı, birinci dünya savaşı mıydı? O onun başlangıcını bilmiyorum. Allah bilir. Fakat görünen o ki bu ümmetin 100 yılı doldu dolacak gibi geliyor bana. Bunun sonunda, bunun akabinde veya birkaç sene içerisinde veya birkaç on yıl içerisinde Allah'ın izniyle kim ne derse desin Amerika çatlasa da patlasa da bu ümmet dirilecektir. Bu ümmet dimdik ayağa kalkacaktır. Bunun müjdelerini gören gözler görüyor. Senelerce önce Allah rahmet eylesin Muhammed Kutub'un İstanbul'daki bir konferansındaydık. Eğer diyor bana sorsanız diyor İslam nerededir diye, işte İslam buradadır diyeceğim size diyor demişti. Bu budur. İslam buradadır. Bu gibi yerlerdedir. Allah'ın izniyle biz her türlü hesabı kitabı bir kenara bırakır. Sadece ve sadece sorumluluklarımızı bilip onları gereği gibi yerine getirmeye çalışırsak, hiç fazla bir çaba harcamaya gerek kalmaksızın, adım adım bu kervan yoluna koyulacak ve hedefine doğru ilerleyecektir. Allah şahittir ben bunu kimsenin maneviyatını yükseltmek için söylemiyorum. Bu benim inancımdır. Ben bunu inanarak söylüyorum. Bu ümmetin dirilişinin emareleri pek çoktur. Bu ümmet merhum Seyyid Kutub'un da dediği gibi eğer ölecek olsaydı, ölümü mukadder olmuş olsaydı, birinci dünya savaşının sonunda ölmesi gerekirdi. O ki bu ümmet birinci dünya savaşında ölmedi, bundan sonra da ölmeyecektir. Çünkü bu ümmetin daha tarih sahnesinde, yapacak çok işi var. Bu ümmetin daha beşeriyete öğretecek çok şeyleri var. Beşeriyetin bu ümmete daha çok ihtiyacı var. Beşeriyetin bu ümmetin omuzladığı başına taç yapmak durumunda olduğu bu dine çok ihtiyacı var. Onun için bu ümmet ölmüştür diyen yalan söylüyor. Bu ümmeti öldürdük diye zannedenler tıpkı Salih Aleyhisselam'ı öldüreceğini zannedenler gibi yalan söyler ve hesapları boşa çıkacaktır. Böyle bir şey olmaz ve olmayacaktır evelallah. Öyle şey diyorsun. İşte onlar hile yaptılar. Tuzaklarını kurdular. Sağlam tuzak kurduklarını da zannettiler. Ama biz de yaptık tuzağımız diyor. Biz de Tuzağımızı kurduk diyor Cenab-ı Allah. Ama onlar işin farkında değillerdi. Bir de cahillikleri var yani. Bunu bilmiyorlar. Yani küffar şu hakikati unutuyor. Haçlıları da, siyonistleri de. Hele hele bunların kuyrukları hayda hayda. Kimlerle, kiminle daha doğrusu savaştıklarını hakikatte unutuyorlar. Onlar zannediyorlar ki eli kolu bağlanmış bu ümmetle savaşıyorlar. Hakikatte bunlar Allah ile savaşıyorlar. Allah'a savaş açıp da savaşı kazanmış kim var beşeriyet tarihinde? Hangi güç var? Musa aleyhisselamın firavunu bütün gücüyle savaşı kaybettiği gibi gücüne rağmen savaşı kaybettiği gibi Haçlılar ve Siyonistler de zamanı gelince savaşlarını kaybedeceklerdir. Bunlar hiçbir şüphemiz yok. Ha. Ama biz de sırt üstü yatarsak Allahu Teala bizden başkalarını getirir. Biz de havayı kaybederiz bu sefer. Onun için kimsenin de nasıl olsa Allah galip gelecektir. Ben de yatacağım diye düşünmesine. Çünkü Allah'ın bize ihtiyacı yok. Ama bizim bu dine ihtiyacımız çok. Bu din bizim hayatımızdır, havamızdır, nefesimizdir, varlık sebebimizdir, her şeyimizdir. Biz bu dini siz yapamayız. Onun için bu dini iyi anlayacağız, iyi idrak edeceğiz ve omuzlayacağız, Allahü Teala da yardımcımız olacaktır. Şimdi Allahü Teala'nın artık Resulüne çünkü bu ayetler nazil olduğu zaman Mekke'de Müslümanlar da sıkıntıdaydılar. Zor durumdaydılar. Aynı şimdiki gibi bizim zor durumda olduğumuz gibi. Cenab-ı Allah bakın onu nasıl hadiselere dikkat etmek üzere çağırıyor, yönlendiriyor. Fennhur keyfe kâne âkibetü mekkidüm ennâ demmernâhum ve kavmehum ecma'în. Muhammed! Şimdi bak onların hile ve tuzaklarının akıbetinin nasıl olduğuna. Biz onları ve kavimlerini, o dokuz kişi, yani fesadın, ifsadın elebaşılarını da, komplocuların elebaşılarını da, onların arkasından gidenleri de Sedmir, mahvu perişan etmek demektir. Toptan helak etmek demektir. Yok etmek demektir. Yerle bir etmek demektir. Onları nasıl yerle bir ettiğimize bir bak diyor. Ey Muhammed. Ha. Ey ümmeti Muhammed. Bak diyor. Böyle olmuştur. Hiç maneviyatınızı kırmayın. Efendim. İslam ile hükmeden devletimiz yok. İslam adını efendime söyleyeyim Kâbe'de namaz kıldıranlar bile Amerika'ya dua eder oldu. Efendim İsrail'e dua eder, dua eder oldu. Şu oldu bu oldu diye moralinizi kaybetmeyin. Ne olacak? Allah'ın dinini her türlü tehlikeye rağmen haykıracak dimdik ayakta tutacak yeni nesiller ortaya çıkacaktır ve siz bu nesillerin var olmasında pay sahibi olacaksınız. Kimse benim yaşım başım geçti demez. Kimse benim yaşım küçüktür ben daha ne yapabilirim demez. Herkes bulunduğu her konumda ve bulunduğu her şartta mutlaka bu din için yapacak bir şeylere, bir şeyler bulup Onları yapabilme imkanına sahiptir. Bunları bulacaksınız, ortaya koyacaksınız. Şey diyeyim, boş durmak yok. Toplayın mahallede okula gitmeyen, okul çağında gitmemiş veya sabah gitmiş, öğleden sonra gelmiş, öğleden sonra gidecek, sabahleyin kalan çocukları toplayın. Beş kişiye, üç kişiye, on kişiye. Kur'an öğretin, namaz öğretin, Allah'a öğretin, peygamber öğretin. Boş durmak yok. Kimse boş durmaz. Bu din, bu topraklarda bu hale nasıl geldi? Ahırlarda da olsa Kur'an öğretmekten vazgeçmeyen, jandarma tarafından, bekçi tarafından, polis tarafından yakalanıp hapse götürülmek pahasına da olsa Kur'an öğretmekten vazgeçmeyen insanlar taşıdı bu dini bu topraklarda bu hale getirdi. Budur. Benim bir büyüğüm var. 38 doğumlu. Anlattığı hadiseye bakılacak olursa 40'lı hadiseler. Yani 45-46 gibi. Hadise şu. Mahallede diyor dul bir kadıncağız vardı. Annem, babam beni oraya Kur'an okumaya götürüyordu. Gönderiyordu. Mahallede giderdik. O kadıncağızın evine. Kulkanıncağız işte o zaman için haftalık verilirdi. İşte her aile hafta başında çocuğuna beş on kuruş verir. O da elini öperek bir edeple terbiyeyle verilirdi yani. Şahsen ben hatırlıyorum bu zamanları. Çok güzel bir beyaz keseye konuldu haftalığımız. Hocaya vereceğimiz haftaya. Giderdik elini bir kemali edeple Öperdik. Bize öyle öğrettik. Öperdik. Çaktırmadan minderinin altına o kesemizi bırakırdık. Öyle giderdik. Dersimizi alırdık giderdik. Şimdi böyle bir yerde benim bu anlattığım hadise 55-56'lı yıllar. Ama bu bahsettiğim hadise 45'li yıllar. Allah-u Yani hesaba göre öyle olması gerekiyor diyor. O kadıncağızın diyor evinde... Bir çocuk sığacak kadar büyük küpler olurdu. Oraya zahire falan konurdu o zaman için. Öğrenci sayısınca kadıncağızın evinde küp vardı kilerinde. Birisi damda dururdu. Uzaktan eğer bir jandarma vesaire görürse eğer çocukları dağıtabilecekse jandarma gelmeden önce bizi dağıtırdı dağıtamayacaksak yolda görülece, görülme ihtimalimiz varsa o erzak buğday efendim bulgur vesaire falan konulan o küpleri bizi tek tek indirir, üstümüzü kapatırdı. O kadıncağız belki Kur'an okumanın dışında hiçbir şey bilmiyordu. Fakat bu din eğer bugün hala buradaysa ve bugün hala biz bu dersi burada veriyoruz. o kadın cazın ve emsalinin bunda payı var. O haliyle, o vaziyetiyle bu kadarını yapabiliyordu ve yaptı. İnşallah Allahu Teala'nın huzurunda vazifesini yapmış olarak gidecektir. Ve benzerleri. Bu o zamanın şartları içerisinde on binlerce belki yüz binlerce örnekten sadece bir tanesi. Şunu söylemek istiyorum, her birimizin de mutlaka bu din için yapacak bir şeylerimiz vardır kardeşim. Hiç kimse bu din için yapabileceğini ihmal etmemeye çalışsın. Hepimiz bununla vazifeliyiz. Vazifemiz bu. O zaman bu Salih aleyhisselamı öldürmek ve onun şahsında davasını öldürmek isteyenlerin hesapları o zaman boşa çıkacaktır. Allah'ın onların hilelerini boşa çıkarması bizim vasıtamızla mümkün olacaktır. Bugün yarın diye bir hesabımız olmaz. Ben vazifemi yapacağım Allah dilediğini dilediği zaman yapacaktır. Şu tarihte şunu yapacağız bu tarihte tövbe estağfurullah. Biz kaderin hakimi miyiz? Allah neyi takdir etmişse o olacaktır. Biz üzerimize düşeni yapalım yeter. Gerisine karışmayalım. Neticeler onun elindedir. Allahü Teala zamanı gelince Salih Aleyhisselam'ı ve onun davasını tarihe gömmek isteyenleri kendisi tarihe gömecektir. Ama biz vazifemizi yapmak durumundayız. Bütün mesele buradadır. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah onların hile ve tuzaklarının akıbetini onları kalimleriyle birlikte yerle bir ettiğini belirterek açıklamaktadır. Ondan sonra bizi tarihe ifade ise, ...yolculuk yapmaya çağırıyorsunuz. Estaizu billah. Fetilke buyutuhum... ...haviyeten bime... ...zalemûn. İşte... ...onların ıpsız... ...bomboş kalmış... ...evleri... ...zalimlik ettiklerinden... ...ötürü... ...zalimlik ettiklerinden... ...ötürü... ...bomboş, ıpsız kalmış evleri. Şimdi bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler bize tarihi hangi gözle okumamız gerektiğini gösteriyor. Ya işte filan yerde bilmem ne antik harabeleri Dünya tarihi yeniden yazılacak Urfa'da Göbekli Tepe bulundu falan filan olabilir Dünya tarihi yeniden yazılsın niye? Çünkü özellikle özellikle İsa Aleyhisselam'dan önceki tarihin elle tutulur sağlam bir dayanagı yok birkaç tane taş birkaç tane heykel ve benzeri şeyler dışında ciddi bir belge yok ayrı bir konu. biz ilgilendirdim. Ama Göbekli Tepe'nin ve benzeri tarihi eserlerin bizim için ayrı bir manası vardır. Salih kavminin harabeleri duruyor hala. Duruyor. Medain Salih diye meşhurdur. Arap Yarımadası'nın kuzey tarafından, Suudi Arabistan'ın kuzey tarafında. Bunlar mevcut. Pijr ashabu duruyor, sahabe zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında duruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, burası helak olmuş bir kavmin yurdudur. Buradan geçtiğiniz zaman ağlayarak geçiniz. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Onların başına gelen musibet büyük bir musibet çünkü. Onlar hidayeti kaçırdıkları için ağlanır. bazı Allah biz benzeri bir duruma düşebiliriz ihtimali var. O da çünkü hayatta kalan herkes mümin dahi olsa imanını kaybetmek tehlikesi ve imtihanıyla karşı karşıyadır. He. Öyle bir teminat yok. Bugün müminiz kıyamete kadar ölene kadar mümin kalacağız diye bir yok hiçbirimizin evine. Rabbim muhafaza buyur Dolayısıyla böyle bir akıbet temaruz kalırız diye ağlaşacaksınız diyor. Ağlar gibi yapacaksınız. İşte ıpsız kalmış evleri ama neden? Bime valemu zalimlik ettiklerinden dolayı. O halde Bakacaksın, aman ya Rabbi, bunlar koca koca binalar yapmışlar, dağları oymuşlar, piramitler yapmışlar, güzellik şahseri heykeller yapmışlar. Gerçekten öyle. Uyulan keferelerin heykellerine bakıyorsunuz, yani Cenab-ı Allah gerçekten insana bu kadar güzellik vermiş midir diye şey dersiniz yani. O kadar şey. Ne oldu? Ne işe yaradı, niçin yapıldı? Bunları bu heykelleri yapmaya iten neydi? Hidayet miydi, dalalet miydi? Sırat-ı müstakim üzere miydiler, dalalet üzere miydiler? İslam'a mı teslim olmuşlardı, cahiliyenin esiri mi olmuşlardı? Bütün bunlar bizim... Tarihi eserler vasıtasıyla, kalıntılar, izler, her neyse vasıtasıyla hatırlamamız gereken yerler var. Fısk ve Fucur'un antik dönemde zirvesini teşkil eden Pompei denilen bir şehir vardır, Roma şehri. Valkan patlamasıyla şehir tamamıyla ateş lavları arasında kaldı telefondu şehir insanlarıyla beraber insanlar hala taşlaşmış şekilleriyle duruyor çok ibretli manzaralar varmış görenlerin anlattıklarına ve okuduğumuza göre çok ibretli sahneler tarih bu gözle okunacak yani nasıl ki insanları, şahısları değerlendirme kıstasımız iman ve küfür ise, fasıtlık ve hidayet ise, salah ve fesad ise, tarihi de bizim için kıymetlendirme ölçümüz budur. Şu tarihin, şu dönemin, şu coğrafyanın insanlarının Hidayetle, dalaletle alakası neydi? Onlarla ilgili değerlendirmemiz de bu esasa göre olacaktır. İşte burada Cenab-ı Allah diyor ki, Görün bakın, evleri bomboş. Cenab-ı Allah sadece onların ıspısız evlerini bize ne yapmadı? Korumadı günümüze kadar ibret olsun diye. Koca koca piramitler de duruyor. Aman man yarım. Herif dünyadaki saltanatı ile yetinmiyor. Ölümünden sonra da nihayet birleş gömülecek oraya. Binlerce kişinin çalıştığı, belki binlerce kişinin öldüğü, ölüme mahkum edildiği milyonlarca insanın saatinin zulümle tüketildiği bir eser bıraktı. Vay be, Bu piramitler şu kadar ilmin göstergesidir falan filan olabilir. Fakat o insanlar neyin temsilcisiydiler? Firavundular işte. Musa aleyhisselamın getirdiği hak davanın karşısında bütün imkanlarıyla dikilen bir güç, abidesi demeyeceğim artık, neyseler. Zulüm abidesi, tahakküm abidesi, insanların kanını emen, sülük gibi emen, bir zulüm sisteminin abidesiydiler. Onun için bir Müslümanın piramitleri okuması farklı mı? İslamla alakası olmayan okuyacağı farklıdır. Bir Müslümanın Hindistan'da milyonlarca put, irili ufaklı, ama niye Belki insan sayısında fazla put var. Bu kadar mehmet, bu kadar büyük bir dalalet. Hindistan türlü türlü fakirlikler içerisinde yüzen bir şeyiz, bir ülke daha doğrusu. O putlar paraya çevirirse fakirlik kalmaz belki ülkede. Teraz etmiş. Bizim buna bakışımız ile onların bakışları farklı. İşte Cenab-ı Allah bu vesileyle bize tarihe hangi gözle bakmamız gerektiğini de ne yapıyor? İşaret ediyor. Zaten arkası bunu gösteriyor. Estaizu billah. İnne fi zalika le ayeten li kavmin Muhakkak bunda bilen bir topluluk için bir ayet vardır, bir delil vardır, bir belge vardır. Ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir defa bu şekilde tarihteki belgeler ve tarihin sunduğu deliller manasına kullanılır. İkinci olarak kainattaki Allah'ın varlığına birliğine, onun kelamının hak olduğuna, nizamının hak olduğuna kesin delil teşkil eden varlıklar vardır. Varlıklardır. Bir de bu şekilde Kur'an ayetleri vardır. Ve bu ayetlerin her biri bize İslam'ın bir yanını, bir veçhesini, bir tarafını kesin ve tartışılmaz bir şekilde anlatıyor ve ispatlıyor. Bu gibi toplumsal, tarihsel ibretlerin bulunduğu ayetler bize Allah'ın dininin beşeriyet tarafından kabul edilmesi gerektiği, kabul etmeyenlerin de mutlaka cezasını çekeceklerinin kesin delilleridir. tarih Kainattaki ayetler Allah'ın varlığı, birliği ve göndermiş olduğu kitabın hak olduğunun belgeleridir. Bu ayetler de, Kur'an ayetleri de bu iki ayeti yani gerek kainat ayetini gerek tarih ve toplum ayetini nasıl okuyup nasıl algılamamız gerektiğini nasıl yorumlamamız, nasıl hayatımızda bunlardan istifade etmemiz gerektiğini anlatan ayetlerdir. Bu üç ayeti birisini yanlış okusak eksik kalır. Okuyamasak eksik kalır. Üçünü beraber idrak edip okumasını bilmek zorundayız. O zaman biz bilen bir kavim oluruz. Bilen bir kavim oluruz. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin ya'lemû. Şüphesiz bunda yani o Salih aleyhisselamı öldürmek isteyen kavmi sessiz kaldı. O dokuz kişinin kavmi Onların yaptıklarına itiraz etmediler. Onay verdiler. Hep birlikte helak oldular. Onların hile ve tuzaklarına karşı Cenab-ı Allah onları helak etti. İşte bunda diyor, bilen bir toplum için ne vardır? Bir ayet vardır. O halde aziz kardeşlerim hep okuyacağım. Her okuduğumuzu bir ayet belleyerek okuyacağız. Bir Kur'an ayeti okur gibi huşu ile okuyacağız. Tarihin ayetlerini de aynı huşu ile okuyacağız. Kainatın ayetini de aynı huşu ile okuyacağız. Çünkü Cenab-ı Allah bunların, bunlara da tıpkı Kur'an ayeti gibi ayet diyorsun. Yani Kur'an ayeti bizi nasıl hidayete erdirebiliyor, erdiriyorsa doğru okuyup anladığımız ve gereğini yerine getirdiğimiz vakit tarihin ayeti de böyledir, kainatın ayeti de böyledir. Bu ayetleri topluca hep birlikte okuduğumuz zaman iflah olur. Yani bir öğretimin başladığı bir dönemdeyiz. Aman yarım. Ben geçtim devletten, Milli Eğitim Bakanlığından, okullardan vesaireden. Biz Müslümanlar çocuklarımızın okumasına hangi gözle bakıyoruz? Çocuğumuzu okula gönderdiğimiz zaman hesabımız, kitabımız hangi mühendisliği okuyacak? Ne kadar büyük bir doktor olacak? Ne olacak? Ne kazanacak? Ne alacak? Ne verecek? Ya bunu hesap yapmayalım demiyorum ben. Fakat Fakat bu hesap, müstakil bir hesap olamaz. Dünya, ahiretin kapsamı içerisinde olmalı. Yani bizim ahirete bakışımız ve ahirete istikametimiz içerisinde oturmalı dünya. O zaman dünya hak ettiği yeri bulur. Merak etmeyin, o zaman da dünyayı ihmal etmiş olmayız. Aksine dünyayı oturması gereken rayına oturturuz. Ahireti unutan bir dünya, Müslüman'ın dünyası değildir. Ahireti unutturan bir dünya, Müslüman'ın arkasından koşacağı bir dünya değildir. Dünyada attığımız her bir adımın, hatta ve hatta her bir nefesin, eğer ahirete ayarlı olarak bizim tarafımızdan alınmıyor ve atılmıyorsa, o adım ve o nefes, o bizim karşımızda bir vebal olarak çıkabilir. Nefeslerimize varıncaya kadar ahirete ayarlı yaşamak zorundayız bu dünyada. Nefeslerimizi ahirete ayarlayacağız. Bakışlarımızı ahirete ayarlayacağız. Hareketlerimizi, sözlerimizi, gidişimizi, gelişimizi ahirete ayarlayacağız okullarımızı ahirete ayarlayacağız şehirlerimizi sokaklarımızı caddelerimizi teknolojimizi medeniyetimizi uygarlığımızı ahirete ayarlayacağız o zaman da dünyanın efendisi olur beşeriyetin efendisi oluruz. ahirete ayarlı yaşanmayan bir hayat dünyaya esarettir yani şeytana esarettir yani nefse esarettir yani rüşahas planda beş paralık Yahudi'ye esarettir, beş paralık Haçlı'ya esarettir. Bu budur. Ama ne zaman ki ahirete ayarlı yaşarsak, o zaman hem beşeriyete efendi oluruz, hem beşeriyeti efendi yaparız. Bunun başka yolu yok. Yani bizim bu dine, Ahirete ayarlı yaşamaya ihtiyacımız olduğu kadar bizim dışımızdakilerin de öncelikle bizim ahirete ayarlı yaşamamıza ihtiyaçları var. Evet, bu beşeriyeti Allahü Teala öyle kilit bir noktaya, bu ümmeti Allahü Teala böyle kilit bir noktaya oturtmuştur. Bizim saadetimiz beşerin saadetidir. Bizim felaketimiz beşerin felaketidir. İslam dünyada. Şu anda rol sahibi olmadığı için, daha doğrusu baş rollerde İslam ve bu ümmet olmadığı için beşeriyet bugün bu haldedir. Bunun başka bir izahı yoktur, başka bir sebebi yoktur. Onun için ne yapıp edip tekrar bu ümmetin kaptan köşkünde oturmaya ihtiyaç var. Bu budur. Beşeriyete doğru rotayı çünkü biz ancak biz biliriz, ancak biz çizeriz. Bizim beşeriyete çizeceğimiz rotada kimseyi ezmemiz mevzu bahis değildir. Kimseyi sömürmemiz mevzu bahis değildir. Kimseye haksızlık etmemiz mevzu bahis değildir. Bizim rotamızda herkesin hakkını hak ettiği kadar başkasına zulmetmeden tam ve eksiksiz olarak alması mevzu bahistir. Ona Dikkat etmek durumundayız. Fetilke buyutuhum haviyeten bima zalemu inne fî zâlike le âyetel li İşte zalimlik ettiklerinden dolayı onların evleri böyledir. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ayet vardır. Bu ayetleri bilmek durumundayız. Cenab-ı Allah lütfuyla iman edenleri kafirlerin uğradığı azaptan korur ve muhafaza eder. وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ ve kanu يَتَّقُونَ İman edenleri ve takvalarıyla bu tehlikelerden kendilerini koruyanları ne yaptık? Biz kurtardık Cenab-ı Allah. Evet. Evet. Şu anda biz adeta bütün beşeriyet biz dahil müminleri dahil bir gemide gidiyoruz. Bu geminin rotası iyi bir rota değil. Bu gemi bu haliyle küfrün zulmün çıkardığı fırtınalara tahammül edebilecek güçte değil. Bu gemide şu veya bu şekilde bu Hayatını kaybeden, ömrünü tüketen mümin insanlar da olacaktır. Olmaktadır da. Cenab-ı Allah onları kendi amel ve niyetlerine göre... ...aynı gemide olsalar bile amel ve niyetlerine göre değerlendirecektir. Tıpkı, efer efer söyleyeyim, bir kavim bundan önce... ...ki burada e, Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyoruz... Helak edildiği zaman o helakin iman edenlere isabet etmediği gibi. Cenab-ı Allah bizleri her türlü arzi ve semavi afetlerden bizleri zürriyetimizi çoluğumuzu çocuğumuzu kısacası ümmeti Muhammed'in tamamını muhafaza buyursun. Bizleri beşeriyetin ıslahında önderlik rehberlik edecek kimselerden kılsın. Şimdi bir kıssa ile daha karşı karşıyayız. Bu kıssa da 54. ayet-i kerime ile başlıyor, 58. ayet-i kerime ile bitiyor. Lut aleyhisselam ve kavminin kıssasıdır bu. Bu kıssa da diğer kıssalar gibi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde geçmektedir. Burada da bu surenin atmosferi içerisinde kendine ait yerini almakta. Ondan sonra surenin sonunda asıl verilmek istenen mesaja sıra gelmektedir. Diyor ki estağidü billah ve lutan idh kâle li kavmihi ete'tûnel fâhişete ve entum tubussirûn Bir de Lutu hatırla. Lutu an. Veya biz Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten de Lut kavminin yaptıklarını insan okuduğu ve hatırladığı zaman hayasından ve bunların hayasızlıklarından kulaklarına kadar kızarası geliyor. Allah korusun. Yani Şu kadar asır önce bu kadar tiksinti veren bir kavim ve tiksinti verişlerinin sebebi olan son derece tiksinti veren bir amelleri. E bunlar bir de çağımızı görselerdi de derlerdi. Belki derlerdi ki ya biz helak edildiğimize göre siz de helak edileceksiniz. Öyle ya. Yürüyüşler yapıyorlar. Hayır efendim bizi hasta olarak ilan etmeyiniz. Böyle bir şey yapabiliyor Herkesi Herkes böyle olsun. Hatta biz bununla kıvanç duyuyoruz. Diyorlar. Eh, biz allah Allahü Teala'nın ne dediğine bir bakalım. İnşallah bu ayetin ayetlerin hürmetine mut gibi batıl yanlış kanaat ve eğilim sahipleri ıslah olurlar inşallah Nud aleyhisselam diyor ki kavmine ete'tûnel fâhişete ve entum tubusirûn sizler gözlerinizle basiretinizle hayasızlık olduğunu göre göre Bile, bile mi bu hayasızca işi yapıyorsunuz? Yani bunu ne kadar yanlış olduğunu anlamaya gerek var mı? İnsanlığın kökünü kurutmak için erkeklerin erkeklerle kadınların kadınlarla yetinmesi yeterlidir. İnsanlık biter. Bizim varlığımızın düşmanı olan ve olduğu ayan beyan ortada olan bir eylem, bir iş nasıl doğru olabilir, nasıl haklı görülebilir, yerinde ve isabetli görülebilir? Soruyor daha, devam ediyor. Lut aleyhisselam kavmine soruyor. E innekum lete'tûne ricale şehveten min dûnin nisa. Siz gerçekten, Kadınları bırakıp arzu ile erkeklere mi varıyorsunuz diyor. Bu gerçekten aklın mantığın alabileceği bir şey olmadığı için bu istifham hem hayret ve teaccub ifade ediyor, yani soru, hem de inkar ifade ediyor. Böyle hayret verici bir işi nasıl yaparsınız? Diyor. Böyle şey olmaz. Bel entum kavmun tecehelûn. Hayır. Hayır. Asıl mesele şudur: Siz cahillik eden bir kavimsiniz, bir topluluksunuz. Bu yaptığınız işin zararlarının, kötülüklerinin, olumsuzluklarının boyutlarının farkında değilsiniz. Bunları bilmeyen cahillersiniz. Gerçekten öyledirler. Büyük bir cehalet. Gerçekten diyor siz cahillik eden bir kavimsiniz. İşte bunların cehaletleri bir ken ikiye katlanıyor. Daha da ağırliyor diyorlar. Buna karşılık Lut aleyhisselamın onlara verdiği öğüde karşılık onların yaptıkları ne? Cevaplarına bakın. "Feme kana cevabu kavmihi illa en kalu" اَخْرِجُوا اَعْلَا لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Kavminin verdiği cevap sadece şu oldu. Lut ailesini kasabımızdan dışlayın, dışarı at Dışarı çıkartın. Niçin? اِنَّهُمْ اُنَاسُ يَتَطَحَّرُونَ Bunlar çokça temiz kalmak isteyen insanlar. Mantıksızlığı görüyor musunuz? Temiz kalmak isteyenler dışarı çıkartılacak. Yani alabildiğine kirli ve rezil bir vaziyette olduklarını da itiraf ediyorlar. Farkında mıydılar bilmiyorum. Lut ve ailesini çıkarmak isteyişlerinin sebebi ne? Temiz kalmak istemeleri. Elhak öyleydi. Ee? Bu her zaman öyledir. Kötü insanlar, berbat insanlar iyi insanların çoğalmasını istemezler. İyi insanları aralarda yaşatmak istemezler. Bu bir kanundur. Fakat maalesef temiz insanlar kötülüğün aralarında neş ne neşhünema bulmaması için onlar kadar titizlik göstermiyor. Ama din bunu emretmiş. Kötülüğün İslam ümmeti arasında yaşamamasının, yayılmamasının sigortası ne? Emr bil maruf nehi anil münkerdir. Ümmet kötülüğe karşı emr bil maruf nehi anil münkerle kendisini korumak zorundadır. Peki bütün insanlığı kötülükten korumanın teminatı nedir? ümmetin mükellef olduğu Allah yolunda cihattır. Çünkü cihat, kötülükleri ortadan kaldırma mücadelesidir. Onun savaşıdır. En büyük kötülük de, şirktir. İnneş şirke lehulmun azim. Şüphesiz şirk, pek büyük bir zulümdür. Mesele budur. Yani necisler temiz insanların aralarında barınmasını istemezler. Bunu da az önceki ayet-i kerimede olduğu gibi tıpkı Salih aleyhisselam'ı ve kavmini kurtardığı gibi ve ehlehu illam رَأَتَهُ Çok ibretli bir hadise. Onu ve karısı dışında ailesini kurtardık. Şimdi elimizde Yahudilerin daha doğrusu elinde bulunan Tevrat'ın tahrif edildiğinin en büyük delillerinden birisi de bu ayet-i kerimenin işaret ettiği hakikattir. Bu kötü halden Lut aleyhisselam ve kızları kurtarılıyor. Cenab-ı Allah tarafından. Lut Aleyhisselam'ın karısı müstesna. Çünkü o da bu hususta onlara yardımcıydı. Destek veriyordu. Yol gösteriyordu. Bir şeyler yapıyordu. Ha kendisi haşa fuhuş yapmış değildi. Ama iman ehli değildi. Ve aynı zamanda bu Kötü fiili işleyen kavmine de yardımcı oluyordu. Kızları böyle değildi haşa. Fakat elimizdeki Tevrat'ta ne deniyor? Kızlar bir kenara çekiliyor. Çıktıktan sonra Sedum ve Gomora şehirleri yıkılıyor, helak ediliyor. Nut aleyhisselam iki kızıyla birlikte kurtarılmış bulunuyor. Kızları bir araya geliyor diyor. Elimizdeki Tevrat'taki iğrençliğe bakın. Diyorlar ki birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi bir biz kaldık bir de babamız. Bizim neslimiz devam etmeyecek. Gel birbirlerine diyorlar babamızı sarhoş edelim ve babamızla yatalım. Nauhu billah. Bunlar ne adi kavimdirler ya Rabbi. Buna nasıl inanırlar? allah Teala'nın böyle bir kötülükten kurtardığı kimseler ondan daha beter bir işi yaptırıyorlar zalimler bunlara. Öyle şey olur mu ya Rabbi? Biz onu ve ailesini kurtardık diyor. O kötü fiilden, helak edilmekten. Ondan sonra böyle yapacaklara Böyle bir şey olmaz. Akılları nasıl alıyor? Nasıl bunu kabullenebiliyorlar? Bir peygamber için bunlar nasıl düşünülebiliyor? Maazallah. Efendim erkeğin erkeğe yaklaşması mı daha büyük bir vebaldir? Bir babanın Subhanallah insan söylemeye bile dili var diyor. Bunu bir peygambere nasıl yaptırırsınız siz? Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim'in nezahetine bakın. Kur'an-ı Kerim'in evvel hemen, hemen söyleyeyim tasdik ettiği Tevrat'ı tahrif edenlerin rezaletine bakın arada büyük bir fark var. Fa enjaynahu wa ahnahu illam ra'atuh. Qaddarnaha min al-ghabirin. Biz onu orada helak olanlar arasında kalmasını takdir ettik. Takdir ettik. O kadder mes kelimesi söylesek söylemesek farklı bir şey. Ama kısaca değinelim. Yok efendim Kur'an-ı Kerim'de iman esasları arasında kader yoktur. Ya benim kaderimi bilmeyen, kaderimi tayin etmeyen Allah'ı ben ne yapayım, benden ne farkı vardır? Öyle şey olur mu? İnsanlar bu kadar sakayım nasıl düşünebilirler? Taha suresinde daha önce okuduk Musa aleyhisselam kıssasını hepiniz bilirsiniz. Firavun bir plan kuruyor, Allahü Teala başka bir iş yapıyor. Bu nedir? Ve Cenab-ı Allah Musa aleyhisselamın annesine söylüyor öncesinden. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şöyle olacak, böyle olacak. Sen onu denize at, korkma. Gönlün rahat olsun diyor. Ve denilen gibi oluyor. E. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri öldürmek için kuyuya atıyorlar. Ne oldu? Ha, bu nedir şimdi? Cenab-ı Allah bunu Rüya üzerinden Yakup Aleyhisselam'a bile hadiseyi ana hatlarıyla da olsa kavratıyor. Cenab-ı Allah bunun ayrıntısını bilmeyecek mi? Geçmişi bildiği kadar geleceği bilmeyen zat Allah olamaz. İlah olamaz. Benden farkı olmaz çünkü. Senden farkı olmaz. Yani o da bir mahluktur demektir. Onun için aman dikkat, piyasada Müslüman'ın zihnini doğruluktan uzaklaştıracak dünya kadar şeyler var. Ama Kur'an her zaman için bizzat Kur'an'ın kendisi ve elbette ki gerektiğinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti her konuda bizi her türlü dalaletten, sapıklıktan, yanlışlıktan koruyacak kadar güce, imkana sahiptir. Bunun teminatını Cenab-ı Allah bizlere vermiştir. Ve emtarnâ aleyhim batara Allah Allah Ve biz onların üzerine özel bir yağmur yağdırdık. Ve bu yağmurla helak edin. Ne yazdı? Onları üzerlerine bir başka yerde Hicaretem insicil diyor. Onların üzerine pişirilmiş taştan yağmurlar yağdırdık. Yağmur gibi taş yağdırdık. Bir rivayette Cebrail aleyhisselam Onların şehirlerini semaya kaldırıyor ve ters çevirip aşağı bırakıyor. Ve böyle helak oluyorlar. Şimdiki Lut Gölü çevresinde. Ölü Deniz dedikleri oradaydılar. Fesâ'e matarul munzerîn Korkutulup uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Korkutulup uyarılanların tutuldukları o yağmur ne kötü bir yağmurdu. Çünkü helak oldular. Neyle uyarıldılar? Aklınızı başınıza alın. Kendinize gelmezseniz bu kötülüklerden vazgeçmezseniz helak edileceksiniz diye korkutuldular. Onun için uyarılanlar denildi onlara. Uyarılanların akıbeti, uyarılanların yağmuru ne kötü oldu diyor. Şimdi bu kadar kısa anlatıldıktan sonra biliyorsunuz ta Süleyman Aleyhisselam kıssasından beri geliyoruz kıssalarla beraber. Bu kıssaların hülasası daha doğrusu İbretli dersleri ne? Neyi anlatıyor? Bunun sonucunda bizim varmamız gereken netice nedir? Elde edeceğimiz hasılat nedir? Kul Hamdulillah ve selamun ala ladin estafâ. Artık Elhamdülillah'dir. Niçin Elhamdülillah? Elhamdülillah. Kafirleri hak ettikleri cezaylara uğrattığı için. Müminleri de kurtardığı, koruduğu için. Böylelikle kafirlere adaletiyle, müminlere lütuf ve merhametiyle tecelli ettiği için. Allah'a hamdolsun olsun diye. Hamd Allah'a mahsustur deyin. Ve selamun ala ibadihillezine estafe. Ve seçtiği kullarına da selam olsun. Allah'u hayrun amma Allah mı hayırlı yoksa onların koştukları ilahlar mı? Şimdi hamd dele ve salvele. Yani Allah'a hamd etmek, resullere ve son peygamber Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a da özellikle salavat getirmek. Bu ayet-i de işaret ettiği üzere Müslümanların özen göstermesi gereken, riayet etmesi gereken bir husustur. Onun için 14 asırdır bu ümmetin konuşanları, yazanları, anlatanları allah Teala'nın bu buyruğuna abi olarak sözlerine hamd ile başlarlar. Resullere salat ve selam getirerek başlarlar. Ondan sonra ne söyleyeceklerse söylerler. Ne yazacaklarsa yazarlar. Ya da verin ben söyleyeyim. Peygambere salat yok onu desteklemek bir bilmem neymiş. Bırakın bu saçmalıkları. Ya bilmiyorsanız konuşmayın kardeşim. Salatın destek olduğu, selamın destek olduğu hangi sözlükte yazar? Bana söyler mi bir kimse? Onun için kim ne derse desin bizler yine tabiini kiramdan zannederim Hasan-ı Basri veya bir başkası diyor ki sizden kim birilerini takip edecekse ölmüşleri takip etsin. Onların izinden gitsin. Çünkü ölmüşler yaşamışlar ve ölene kadar doğru yol üzere olduklarını ispatlamışlar. Kastettiği bunlar. Hayatta olanların ne zaman nereye kadar Doğruluk üzerinde gidecekleri belli değildir. Yani hayatta olanların peşinden mutlak olarak gitmeyin. Bir kaydınız olsun, bir sınırınız olsun. Ona riayet edin. Ben İmam Malik'in dediği gibi diyeceğim diyeceksiniz. Yaptığı gibi yapacağım diyeceksiniz. Herkesin sözlerinin bir kısmı alınır, bir kısmı bırakılır. Şu kabir sahibi müstesna diyor. Mescid-i Nebevi'de ders veriyor biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü selamın kabrini gösteriyor. Herkesin sözlerinin bir kısmı alınır, bir kısmı terk edilir. Şu kabir sahibi müstesna. O kabir sahibinin dediği hepsi alınır. İstisnasız. Peki Neyi alacağız, neyi bırakacağız, neye göre? O kabir sahibinin getirdiklerine göre. Eğer o kabir sahibinin üzerine Elhamdülillah ve selamun ala ibadihi lezine estafa ayetin azil olmuşsa ben hamd, salat ve selam getireceğim. Eğer o peygambere Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime ayetin azil olmuşsa ben bu ayetin emrine uyarak Allah'a hamd edeceğim, Resulüne salat ve selam getireceğim. Çünkü onun getirdiği budur. Ona uyulur. Onun dışında da kayıtsız ve şartsız hiç kimseye tabi olunmaz. Allahum esabbitna bil kavl esabit fi'l hayati dunya ve fi'l ahireh. Sübhan rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin inşallah devam ederiz